Sistemli çalışmak. Hadis değildir ama güzel sözdür. iki gününü eşit geçirmeyecek şekilde gayretli olmak. Yanlış yapmaktan korkmamak. Bir şey yaparsak yanlış da yaparız. Yanlış yapmamak için bir şey yapmamak gerekir. O yüzden böyle aman ha yanlış yaparım diye çok ürkek adımlar atarsak adım atmamayı tercih etmeye kalkarız. Bu daha büyük bir yanlış olur. Önemli olan yaptığımız yanlışlardan ders alıp daha doğru adımlar atabilmeyi hedeflemektir. Yanlış olduğunu gördüğünüz her adım ileriye doğru atılmış bir başka adım olarak görülmeli ve ders çıkartılmalı. Evet. Bizi geriye doğru götürmez yanlış adım. Hiç olmazsa Artık o yanlışı bir daha tekrar etmeyiz. Yapacaksak başka bir yanlış yaparız. Mümkün ki yanlış kontenjanımızı doldurmuşuzdur. Doğruya gelmiştir sıra. Bir dahaki adımlarda o tür yanlış yapmamak için bir ders çıkartırız. Ve ileriye doğru faydalı bir neticeye gideriz. Başkalarıyla yarışmak yerine kendimizle yarışmalıyız herkesin e, e, ilerleme kapasitesi, kabiliyetleri, yetenekleri, çalışması, sistemi, psikolojisi, e, alt yapısı, kültürü farklı farklıdır. O yüzden e, onun bazı konulardaki kabiliyetleri bizde olmayabilir. Ondaki çalışma azmi bizde aynen bulunmayabilir. E, bu konuda hırsa kapılmamak, kıskançlığa gitmemek, niye ben onun gibi değilim diye kendimizi hırpalamamak gerekir. Kendimizle yarışmak, dünkü beni geçmem lazım, bugünkü ben diyebiliriz. Yani kendi hedeflerimizi, çıtalarımızı daima yükseltiriz. Kendimizle yarışırız. En doğrusu budur. Bir diğeri Sabahları erken kalkıp ondan sonra e, katiyen yatmamak, uykulu da olmamak zinde bir şekilde e, sabaha iyimser e, duygularla, mümkün Kur'an okuyarak güzel bir kahvaltıyla başlamak, o günü daha hayırlı bir şekilde geçirmeye e, aday olmak demektir. Her gün birkaç dakika hedeflerinizi yapacaklarınızı düşünün tefekkür edin. Bugün ne yapmam lazım? Bugünün programım, programında neler var? İster ders olarak, ister çalışma olarak, ister e, sevap ve ibadet olarak, ister günlük hayatımızda neler yapmamız gerekiyorsa onları e, planlamamız, programa almamız, tefekkür etmemiz e, güzel olur. Yine Allah'ın emirlerini yapıp yasaklarından her gün olduğu gibi yaşadığımız günde kaçınmaya çalışmalıyız. Müslüman için bu çok önemlidir. Bunun aksine hareket edenler başarıya ulaşamaz. Çünkü insanın kalbinde bir ukde kalır. Suçluluk duygusu, vicdan azabı ve kişiyi rahatsız eden böyle bir ur gibi bir duygu olur. Suçluluk duygusu da insana ket vurur. Yani... Mutsuz olur, kendini suçlar, kafa oraya takılır. Bütün bunlardan kurtulmak için tövbe, gözyaşı, istiğfar, pişmanlık ve yeni bir ben olmak, eskiyi silmek, yeniye bakmak ve o işlediğimiz hatayı, günahı yok edecek çözümlere gitmek tövbe gibi. Sekiz, dostlarınıza kendi probleminizden, rahatsızlıklarınızdan değil de e, olumlu şeylerden bahsedin. Onların problemlerine ortak olmaya çalışın. Onların dertlerini gidermeye gayret edin. Hiç olmazsa bir tebessümle, bir teselli vermeye çalışarak onların yanında yer aldığınızı hissettirin. Dolayısıyla sizin varlığınızdan insanlar memnuniyet duysun. Olumlu enerjiler yayın etrafınıza. Bu size de sirayet edecek, sizin de mutluluğunuzu, huzurunuzu pekiştirecektir. Karamsarlık, kötümserlik karşımıza zarar verdiği gibi esas zararı biz kendimiz çekeceğizdir. Dünya sevgisini takva ile önlemeye çalışalım. Ahiret korkusunu salih amelle, günahlarımızı tevbe ile yok etmeye gayret edelim. Evet. Dünyayı sevin ama ahireti unutmayın. Yaşamayı sevin ama ölümü unutmayın. Malı mülkü sevin ama hesabını unutmayın. Yaratılanları sevin ama yaratanı unutmayın. Rahatı saray hayatını sevin ama kabri unutmayın diye bir tavsiyeyi almışım. Dolayısıyla bunları yerine getirirsek hedefimize doğru ciddi adımlar atmış oluruz. Ee, i̇nşallah e, hedefimiz de Allah'ın rızası istikametinde olumlu, güzel şeyler olursa e, bu hedeflere daima e, yakınlık hissederiz. Hayatımızı başkalarının haklarına hiç e, tecavüz etmeden, yani onların haklarını gasp etmeden sürdürmek tabi her şeyden önce Allah'ın hukukuna riayet ederek devam ettirmek insanın huzur ve mutluluğu için önemlidir. Kendimizi yıpratmak yerine derhal sorunun çözümü üzerine yoğunlaşmak, karamsar bir şekilde düşünüp bedbinleşmek yerine onu çözüme bağlayacak mesele üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Geçmişimizde başarısız olabiliriz, hatalar yapabiliriz. E, denediklerimizi becelememiş, başaramamış olabiliriz. Hiç önemli değil. Geçmişimiz, geleceğimiz değildir bizim. Geçmişe bir sünger çekmek derler ya, bir sünger çekeriz, sileriz, tövbe ederiz. Farklı bir tavır, farklı bir yöntem, farklı bir sistem geliştiririz ve çokça başarısız olsak bile çok başarılı olabiliriz. Niceleri çocukken, gençken e, e, başarısızdır, sonra hayatta çok başarılı bir e, performans takip etmiş olabilir. Yani her başarılı, her meşhur adamın çocukluğu, gençliği de hep başarılı filan değildir. E, yani çok meşhur insanların kimi başarılı, e, Kaç defa sınıfta kalmıştır mesela. Ee, okulda başarısız olan nice insanlar vardır. Ama sonra çok meşhur insanlar da olabilmiştir. Hiçbir sorun kalıcı değildir. Hiçbir sorun tüm yaşamımızı etkileyemez. Yoğun, olumlu, yapıcı eylemleri sürdürürsek sorunlarımız çok hafif kalır. Örnek verelim batıdan birkaç tane. Ee, Albay Sanders 65 yaşına kadar tavuk pişirme yöntemleri üzerine çalışmış. Bu tarifleri satabilmek için tam bin kez müracaat ettiği yerlerden reddedilmiş. Ama sonra başarmış. Hem tariflerini geliştirmiş bin kez reddedilmeye rağmen yılmamış. Meşhur Walt Disney, dünyanın en mutlu yeri eserini gerçekleştirebilmek için tam 302 kere müracaatlarda bulunmuş ve reddedilmiş. Sonra başarmış. Söz Nuh Aleyhisselam 950 sene davet ve tebliği devam ettirdi. Amaçlarımızın peşinde giderken sabırla ve hiç taviz vermeden ama usulümüzü gözden geçirerek yoğun ve sürekli faaliyetlerde bulunursak, çözüm yoktur anlayışını bir kenara bırakırsak eninde sonunda istediğimizi elde ederiz. Hedefimize ulaşırız. Bazen bir karınca duvara tırmanır, düşer. Bir daha tırmanır, bir daha düşer. Bir daha tırmanır, bir daha düşer. Derken 10. da 20. de düşmeden tırmanmayı becerir. Mağlup olursunuz, bir daha bir daha bir daha derken galip gelmenin yolunu bulursunuz. Yani özellikle mağlubiyetten dersler çıkartırsanız. O yüzden başarısızlık diye bir şey yoktur. Acelecilik diye bir şey vardır, usulsüzlük diye bir şey vardır. Dualarımızın istediklerimizin hemen olmaması, bazen gecikmesi onu Allah'ın reddettiği anlamına gelmez. Dualar ya istediğimiz gibi kabul edilir, ya istediğimizden daha hayırlısı, daha uygun bir zamanda, mümkün ki ileride kabul edilmesi, senin için daha hayırlı olacaktır. Sen bilmezsin, aceleci davranırsın. Mümkün ki o zaman da kabul görmezse, ahirette Allah onun ödülünü, sevabını verecektir yaptığımız bir işe yaptığımız iş bir işe yaramasa bile bir şey öğreniriz. O da tecrübedir. Tecrübe hatalarımızdan aldığımız ders demektir. Başarı iyi bir yargının sonucudur. İyi bir yargı tecrübenin sonucudur. Tecrübe de genellikle kötü bir yargının sonucudur. Dolayısıyla o yargılarımızı iyiye doğru tecrübe adlı binekle aşabiliriz. Başarılı bir hükme gidebiliriz. Çabalarımızı sürdürür ve hatalarımızdan ders alırsak mutlaka başarırız. Edison öyle demiş, ümitsizliğe kapılmadım, yanlış olduğu görülen her adım ileriye doğru atılmış, başka bir adımdır. Diyor. Anthony Robbins de geleceğimi, hayat şartlarımı, verdiğim kararlar belirleyecek, diyor. Bir şahsın başarılı hikayesini kıyacağım Honda motorlarının sahibi olan, efendim, Şohiro Honda. Yoluna çıkan bir takım, bir takım çok büyük engeller, sadece yarışta amacına ulaşmak için konan engeller olarak, değerlendirdi. 1938'de Toyota'ya segment e, araba sekmeni satma rüyasının ilk denemesi başarısız oldu ama vazgeçmedi. O e, başarının anahtar formülünü ne istediğine karar vermek, planı başarısız olduğunda bile nelerin işe yarayıp nelerin yaramadığına dikkat etmek ve yaklaşımını değiştirmeyi e, sürdürmek gibi hedefleri planlamıştı. Sonunda 2 yıl 2 yıl sonra Toyota'ya sekmanları satmayı başardı. Ama savaş nedeniyle çimento bulamadı, piston, piston fabrikasını yapamadı. Çimento yapmanın başka bir yolunu arkadaşlarıyla bulup fabrikayı yapıp üretime başladı. Fakat bu sefer de savaşta bombardıman neticesinde o fabrika yıkıldı. Tekrar savaş sonrası fabrika yaptı. Bu sefer de depremde yıkıldı. Fakat Allah bir diğer kapıyı açmadan başka bir kapıyı kapatmaz. Bu sefer iş değiştirdi. Çin biçme makinesinden bisiklet motoru yaptı. Motosiklet. Arkadaşlarına sattı. Sonra tutacak ama parası yok. Tam 18 bin bisikletçiyle irtibata geçti. Onlara i, i, kendi yapacağı projeyi söyledi ve yardım istedi. 18 bin bisikletçiden 3000 bin bisikletçi buna para gönderdi. Yaptığı beğenilmedi. Yaklaşımını değiştirdi. Daha küçük bir bisiklet ve üzerine motor koyma deneyimleri. Sonra Honda motorlarını üretti. Şu anda 100.000 bin kişi çalıştırıyor. Evet. Dolayısıyla bunlar e, gibi daha nice örnekler söz konusudur. Dünyevi başarılardır. Esas bizim başarımız uhrevi e, hedefler açısından e, meleklerin başarılı gördüğü hususlardır. E, tabii bu başarı bizi e, Allah'a e, kulluk yapmamız, onu razı etmemiz oranda, içimizde duyulan huzur ve güzellik duygularıdır. Dolayısıyla Müslüman bir kul olarak yaşadığımızda e, şu hayatta başarılı olmuş oluruz. Özellikle de dava adamı e, hassasiyetini taşırsak başka insanlara da faydalı olmaya çalışırsak e, işte başarı buradadır deriz. Başarı başarı olmak için efendim ne yapmaktır? arı gibi çalışmaktır. Eyvallah. Baş olmak için arı gibi çalışmaktır. Arı çok çalıştığının yanında sistemli çalışır, programlı çalışır, işbirliği ile çalışır. Yani ne yaptığını bilir. Önemli güçlerin üstesinden gelerek hayatı değiştiren kişiler neye odaklanacaklarını ve odaklanınca neyi amaçlayacaklarını bilen insanlardır. Adanmak ister bir dava için ister tabii ki Müslümanlar açısından Allah için isterse bir konuyla bağlantılı olarak adandığı bir şeyle alakalı çıkış yolları bulacak kadar hedefin kendisine ee, gülümseyeceği kadar yolu aydınlatır. Evet. Dedik ya, hayatta başarısızlık yoktur. Bir şeyler öğrenmeyi sürdürürsek mutlaka sonunda başarırız. Ee, yöntemlerimizi değiştirebiliriz. Ee, ama ümitsizliğe kapılmamak gerekir. Ee, herhangi bir anda yeni bir karar vererek tüm hayatımızı değiştirebiliriz aslında. Fırsatlardan istifade etmek ve açılacak kapılardan e, helal ve müsait olduğu müddetçe girmeye çalışmak bize düşer. Herhangi bir şey hakkındaki hislerimizi değiştirmenin en hızlı yolu yoğunlaşacağımız, odaklaşacağımız konuyu değiştirmektir. Kendimizi kötü hissetmek için bize acı veren bir, bir konuyu düşünmek veya e, onunla oda, ona odaklanmak kafidir. E, eğer illa acıyı tekrar yaşamak istiyorsak kötü bir filmi tekrar seyretmek istediğimize göre odamızı kontrol edip ne yapabileceğim, neleri kontrol edebileceğim üzerinde odaklaşmak zorundayız. Yani kendimizi iyi hissetmek için bizi mutlu eden bizim çevremizin iyi şeyler hissetmesini sağlayan hususlara odaklanacağız. Değilse e, olumsuz şeylere odaklanmanın zararlarını görürüz. Söz gelimi e, müteşekkir olduğumuz veya heyecanlandıracak rüyalar üzerine yoğunlaşmak e, yani bizi e, motive edecek moralimizi güzelleştirecek e, hususları aklımıza getirmek, onlarla meşgul olmak e, insanı daha iyimser yapar. Söz gelimi bir toplantıdaysek tartışan e, iki kişiye odaklanmak yerine şakalaşan neşeli iki kişiye odaklanmak çok daha e, e, olumlu yapar insanı. Nereye odaklanırsak oraya doğru hareket ederiz. Veya nereye gitmek istersek oraya doğru odaklanırız. En çok neyi düşünürsek o konuda tecrübe kazanırız ve birikimimiz daha fazlalaşır. Eyleme geçmekte ısrarlı olmak, bireysel gücü toparlamak demektir. Bir şeyler yaptığımız zaman mutlaka yaptığımız şeyden tecrübeler kazanırız, yeni şeyler öğreniriz bir dahaki sefere daha iyi yapmanın bir yolunu buluruz. O yüzden e, başarısız bir işte yoktur. Tecrübe alındığı müddetçe. E, burada bazen bakış açımızı değiştirmek e, çıkış yolu için önemlidir. E, bir misal verilir. E, Batı'da meşhur bir insan, Nazi kamplarında tutuklanmış, ailesi gözlerinin önünde öldürülmüş, kampta devam ederse kendisinin de öleceğini düşünerek kaçmak zorunda olduğuna karar veriyor. Tabii bütün çevresindeki insanlar buradan kurtulunmaz, kaçılmaz. Dolayısıyla bu tür düşüncelerden vazgeçmesini ee, söylemişler yani öldürülürsün kaçmaya kalkarsan Denen, deneyenler hep öyle oldu o hiç onlara aldırış etmemiş ee, nasıl kaçabilirim sorusunu hep devamlı kendine sormuş sonra bir gün bakmış ki gaz odasında öldürüldükten sonra e, yığın halinde kamyon arkasına doldurulmuş çıplak cesetleri görüyor onları götürüp çöpe atacaklar dolayısıyla kaçmak için bunu nasıl kullanabilirim diye kendisine sorular sordu sonra hep o anı bekliyordu bir an oradaki adamların orada dikkatlerinin başka yere yöneldiği zaman gizlice soyundu ve cesetlerin arasına daldı ölü numarası yaptı Dolayısıyla cesetlerle birlikte onu da götürdüler. Bir mezarlığa yakın bir yerde boşalttılar. Evet. O şeyden şehre tam 40 kilometre çıplak olarak özgürlüğe koştu. Sonra kurtuldu. Kendi hayat hikayesini sonra yazıyordu. Onu kurtaran işte başkalarından farklı soru sormasıydı. Yani diğerleri buradan kaçılmaz. Kaçmak için ölümü göze almak gerekir diyorlardı. Oysa nasıl kaçacağım sorusunu daima kendine sordu. Dolayısıyla çıkış yolları bulunur. Allah'ın takdiri var ise onu hazır bulamayız. Kendimiz bazen oluşturmak zorundayız. Hayatımızda bizi huzurlu mutlu kılan neler varsa onları gözden geçirmeli ve onlar üzerinde daha çok odaklanmalı ve daha güzelliklere doğru sistemli bir şekilde mesafe kat etmeliyiz. Burada kelimelerin mu muazzam bir gücü vardır. Ee, söz gelimi bize bir kimse ya hatırlamıyorsun diyebilir veya yanılıyorsun diyebilir ya da yalan söylüyorsun diyebilir. Aslında üçü de aynı şeydir, hatırlamamışızdır veya adam öyle demiştir bizim sözlerimiz üzerine, yanılıyorsun sözü de benzer ifadeyi ortaya koyar yalan söylüyorsun da aynı şeydir. Ama bizde etki uyandırması yönüyle, yalan söylüyorsun sözüyle yanılıyorsun veya hatırlamıyorsun sözü, aynı etki uyandırmaz. İşte bizde karşımızdakini de e, olumlu etki uyandırmak için ikaz edeceksek bile e, hangi kelimeyi seçmeliyiz? Söz kelime kızmak Gözünü açmak, benzer şeylerdir. Hayal kırıklığı veya bir konuda gecikmek, sıkıntılı olmak veya farkına varmak, başarısız bir şeyler öğrenmiş. Birisi çok kaba, birisi daha hafifletilmiş ifadesi. Kaybetmiş, arıyor. Evet yalan söylüyorsunuz veya hatalısınız. Evet. Anlamadın, anlatamadın. Ee, anlamadın, ben anlatamadım. Evet. Daha olumlu ifadeler, daha heyecan verici ifadeler de kullanabiliriz. Söz gelimi ilginç yerine hayret verici, Uyanık yerine ateşli, enerjik, şanslı yerine Allah'ın şanslı kullu, ee, iyi yerine daha iyisi olamaz, tamam yerine bomba gibi veya süper Türkçedeki yeni ifadeyle, ee, zeki yerine dahi, deha sahibi gibi ifadeler e, anlamı çok daha zenginleştirir karşımızdaki insanın gönlünü alır. Bazen benzetmeler yaparız. Bu da bizim inancımızı ve e, hayata bakışımızı gösterir. Söz gelimi, hayat bir savaştır deriz. Veya hayat bir eğlencedir. Bu da ayrı bir yargıdır. Hayat bir imtihan alanıdır. Bu da başka bir inancı gösterir. İşte hayatımız veya içinde bulunduğumuz durumu tanımlamak için seçtiğimiz benzetme bizim inancımızı da ele verir, gösterir. Bu sebeple kendimize ve bir başkasına dünyamızı tanımlarken çok dikkat etmeliyiz. Seçtiğimiz kelimeler bizim hem e, inancımızı, hem hayata bakışımızı, hem iyimser veya kötümser olduğumuzu hem karşımızdaki insanla nasıl bir ilişkiye gireceğiz, onda olumlu mu, olumsuz mu intiba uyandıracağız veya onu çökertecek miyiz, elinden tutup kaldıracak mıyız? Seçtiğimiz kelimeler bunları hep ortaya koyar. Tabii seçilen, konuşulan kelimeler kişinin kültürünü, ahlaki yapısını, insana verdiği değeri, küçük meseleler ne kadar ehemmiyet verdiğini daha bir sürü şeyi ele verir. O yüzden kelime hazinemiz bol olsun ve onları en uygun şekilde değerlendirelim. Söz kelime, yırtık ayrı bir şeydir, sökük ayrı bir şeydir. Bir pantolonun sökük olan yerine yırtılmış dediğimiz zaman yanlış kelime kullanmış oluruz. Yani bir sökükle bir yırtık arasını tefrik edemeyen bir kimse haramla küfür arasını da tefrik edemez. Yani günah diyeceğine şirk der. O zaman da ciddi manada veballere girer. Sorumluluğu büyük olur. Yani ağzımızdan çıkan kelimelere çok dikkat etmeli. Hassas olmalıyız. Gönlümüzden geçen fikirlere Bazen sansür koyamayız ama e, dilimiz e, sansürler altındadır. İki tane dudak kapıcı, 32 tane silahlı bekçi e, gibi e, kontrol altında tutulmalı. E, ve iki kulak e, yanında bir ağız, bir dil var. E, i̇ki konuşacağız değil, bir konuşacağız ama iki dinleyeceğiz. Kulakların kapağı yok ama ağzın dilin kapağı var. Ee, dili yılan dili gibi kullanmak da mümkün, efendim e, Peygamberi bir lisan üzere konuşmak da mümkün. Ee, çoğunlukla e, dostu da düşmanı da dil vasıtasıyla kazanır ve belamızı da e, mutluluğumuzu da dil sayesinde elde ederiz. Evet, hedeflere ulaşmak için bazı pratik değerlendirmeler okudum veya anlatmaya çalıştım.